Merhaba. Dünyada eninin uzunluğuna oranının en küçük olduğu ülke ile başlayalım haberlerimize. Şili. Şili'de hazır gıda zincirlerine karşı oyuncaklı çocuk menüsü verdikleri için dava açıldı. Şili'de çocukları fast food'a özendirdiği gerekçesiyle geçen ay yemek satışı ile birlikte oyuncak vermek yasaklanmıştı. Yasayı hazırlayan Senatör Guido Gerardi bu şirketlere oyuncaklı çocuk menüsü pazarlamak suretiyle çocukların sağlığını bilerek tehlikeye atmaktan dava açtı. Gerardi ayrıca aralarında mısır gevreği ve dondurma şirketlerinin de bulunduğu oyuncak promosyonu yapan diğer şirketleri de dava edeceğini belirtti. Darısı bizim milletvekillerinin ve oyuncaklı menülerin başına diyelim. Üzücü bir haber, Pakistan'ın nükleer silahlarının bulunduğuna inanılan Kamra kentindeki hava üssüne minitanlarca düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kamra'daki hava üssü Pakistan'a ait nükleer silahları da barındırıyor. Ancak Pakistan ordusu hava üssünün ülkenin nükleer programıyla ilişkisi olduğu iddialarını kesinlikle reddediyor. Batılı uzmanlar halen elinde 100 kadar nükleer silah bulunduran Pakistan'ın nükleer silah envanterini hızla genişletme çabası içinde olduğunu ifade ediyor. Haberle ilgili ama geçmişte yaşanan bir olayı hatırlatalım bu vesileyle. Yaklaşık 31 yıl önce 7 Haziran 1981'de İsrail Hava Kuvvetleri'nin iki filosu Bağdat'ın güneydoğusuna 17 kilometre mesafedeki yabancıların Osirak, Irak'ınsa Temmuz 2 diye adlandırdığı nükleer reaktör tesisine sadece 2 dakika kadar süren kapsamlı bir saldırı yapmıştı. Objektif kaynaklara göre tesise çok ağır zarar vermişlerdi. Nükleer reaktör tesisleri ya da nükleer silah depoları ülkelerin birbiriyle savaşmalarına neden olan en büyük şeyler arasında. Bu arada Akkuyu'daki nükleer planlar arasında da bir uranyum zenginleştirme ...tesisi olacağı iddiaları da var. Tabii ki bunlar sadece şimdilik iddia. Ama Türkiye'de halkın büyük çoğunluğunun da istemediği nükleer santral... ...nükleer güç inadından hükümet bir an önce vazgeçmeli. Nükleer tesisler sonra görüldüğü gibi savaş nedeni de olabiliyor. Yıllar önce yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan... ...Kars'taki Mişko Gölü'ne şimdilerde inekler serinlemek için giriyor. Göçmen kuşlardan eser kalmamış durumda. Gölü besleyen kaynaklar... İnşa edilen göletler nedeniyle kuruyunca Mişko'nun büyük bir kısmı çöle dönmüş. Kalan kısım ise çamur deryası olmuş. Kuyucuk köyü muhtarı Turan Demir, Mişko gölünde bir kuş cennetiydi. Şimdi iddia ediyorum Kars bölgesine hayvan hastalığı yayan yer oldu. Bu da insanoğlunun kendi ettiği, kendi bulduğudur. Mişko gölü için artık yapacak fazla bir şey yok ama komşu Kuyucuk gölü kurtarılabilir diyor. Her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'nün de Mişko Gölü'yle aynı kaderi paylaşmasından korkuluyor. En büyük tehdit bölgede Kars Barajı ile birlikte başlayacak olan Sulutar'ım. Anadolu'nun kurutan göllerine dikkat çekmek için Burdur Gölü'nden bisikletleriyle yola çıkan Suyun İzinde ekibi İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda perşembe akşamı bisikletçileriyle Veysel Eroğlu maskesi takarak eylem yaptı. Kurutulan göller ve sulak alanlara dikkat çekmek için 3.300 kilometre pedal çeviren ve 30'dan fazla gölü inceleyen suyun izinde ekibi İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda Perşembe akşamı bisikletçileriyle birlikte Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu maskesi takıp yere oturarak bedenleriyle su yazdılar. Suyun izinde ekibinden orman mühendisi Fatih Taşkıran yaptığı açıklamada Anadolu'daki doğal göllerin yarısından fazlasının barajlar, drenajlar, sondaj kuyuları ile kurtulduğuna dikkat çekti. Taşkuran geriye kalan göllerin can çekiciğini ve yapılacak yeni baraj projeleriyle yok edileceğini, pek çok su kalınlığında kirlilik ile boğuştuğunu ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre kirliliğine sebebet veren işletmelere toplamda 30 milyon 800 bin lira para cezası verildiğini, 120 tesisin kapısına kilit vurulduğunu bildirdi. Bakanlık 5 milyon 132 bin TL'ye mal olacak 60 adet denetim aracının devlet malzeme ofisi aracılığıyla alınacağının müjdesini verdi. Bu şekilde denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılacağını belirten Bayraktar, yapılan denetimlerle çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız. Denetim için alınacak 60 adet denetim aracıyla birlikte Türkiye genelinde etkin denetimlerimiz artarak devam edecektir dedi. Kirlettikten sonra cezalar yerine kirletmeyi önleyici çözümlere odaklanırsak işte asıl o zaman çevreye olan duyarlılığımızdan söz edebiliriz diye düşünüyorum. Herkese nükleersiz, temiz ve yeşil barış dolu bir gelecek diliyorum Esen Kalın.